Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Mecliski Bayramı Nevruz. Her toplumun bayramı var tabi. Hak olsun, olsun bayramları var. Bu Nevruz denen bayramlara da Meclisi Bayramı. Bu tabi nereden geliyor bunun. Köken nereden geliyor bunu? İran'ın bulunduğu yerde insanlar yaşadığı hayat kabir hayattıydı orada o dönemlerde. Devlet yoktu. İlk olarak bir kabir çıkıyor, adı Cemşid ortaya çıkıyor. Halkı bir araya getiriyor, devleti kuruyor. Onun tahta çıktığı gün. Bugün takmine göre felverdi ay, ayının birinci günüymüş. 20 Mart denk geliyor. O günü bu ilan ediyor Nevruz olarak. Nevruz ilan ediyor. Nevruz. Ruz gün demektir farsça. Ruzu şeb. Yani şeb gece, ruz gündüz demektir. Nev de yeni demektir. Ve bunu Yılbaşı ilan diyor, yeni bir ilan ediyor bunu. Bunu barem ilan ediyor, kutsal olarak. Bu cevşit de kendisi de mecusiydi. mecusi idi. Mecusi. Tabi ne anlamaya geliyor mecusi? Hindistan'da çıkan bir kişi. Adı Zerdüşt denen kimse. Hindistan'da bu ortaya çıkıyor. Bunun kurduğu bir inanç sistemi. Yani peygamber'e dayanmıyor, Kur'an'a dayanmıyor. Bir adam çıkıyor, adı Zerdüş diye adam çıkıyor, yani saplamın biri, kendi felsefesine göre, görüşüne göre bir ortam buluyor. İnsanları bir araya getiriyor. Demek ki çevresinde bir e, Otorite saymış kendisi de bir önce bir tarikat kulu tabi bu Sonra din adını alıyor, bunun adı alıyor oluyor Mecusili kulu adı. Bir de bu inançları Mecusilerin, bunlara göre bunların iki ilahları tanrıları var bunlara göre. Bir hayır tanrısı ilahı. Adına Hürmüz diyorlar. Diğeri de Şer Tanrısı diyorlar. Adı Ehriman oluyor. Bunlara göre. Yani şu evrene yöneten, onlara göre, mevcut inancına göre iki tanrı diyor, ilah diyorlar. Biri Hayır Tanrısı diyorlar. Adı Hürmüz. Ve burada Şer Tanrısı diyorlar. Adı Ehriman. Yine bu meclis inancına göre, bu iki haşa, Tanrı onlara göre devamlı savaşı bir bunlar. Devam savaşıyorlar. Eğer hürümüz üstün gayet gelirse, yeryüzünde hayır oluyormuş onlara göre. Ehriman üstün gelirse, yeryüzün şer geliyor. Yani önce inanç yönünden ya buradan daha bir başlıyor. Sabrı kaydı buradan başlıyor göre inek, timsah, kutsal yalanlara göre. İnek ve timsah kutsal. Aynı Mölüslere gibi. Yani ineğe dokunmazlar. Bir inek evine girsin, onu kovamaz. Dükkanına girsin, camları kırsın, kırsın, onu kovamaz böylece. İnan tabi etini yemezler, onu kesmezlerdi. İnanın. Bir de timsah da bunlara göre kutsal bir hayvan. Üçüncüsü ateş. Ateşe tapınma, ateşperest. ateşperest. Onlara göre ateş dünyada hürümüzün sembolü diyorlar. Hürümüz yani hayır tanrısı onlara göre. Onun dünyadaki sembolü ateş diyorlar. Bunları ne yapmışlar? Her tarafa taprak kurmuşlar. Taprağın da bir yerine bölüm yapmışlar. Adı Ateş Gede. Yani bir ocak başı yapmışlar. Burada ateş yanıyor. Ateş yanıyor. Burada görev rahipler abından bu görevli var. Buraya odun getiriyorlar hayrına meclisiler. Nasıl odun getiriyorlar? En düzgün oduna getiriyorlar. Gene bu odunlar önce yıkanıyor, kurutuluyor. Rahip eline eldiven alıyorlar, bunları atışa atıyorlar. Ateh hiç sömmeyecek onlara göre, hem yanacak. Bunların en kutsal tapınakları da Istoğar şehrindeymiş, buradaymış. Bin yıldan beri hiç sönme yarmış ateştir gece gündüz. Yalnız peygamberimiz Efendimiz doğduğu gece, o söndü birden birdenbire. Soğudu. Kömür gibi oldu. Böyle. Eyvah korktu bunlar şimdi. Nelerdi ki? Ehriman, Hürmüz'e üstün geldi şimdi. Yani şeytanızı hayır üstün gelirler. Buna panik kapıldı o zaman. Bir de bunlar Ölülerini yere gömüyor ölülerini. Ne yapıyor ölülerine bunlar? Mesela Budist'i yakıyorlar. Küyünü ganşine atıyorlar Budistler. Bunlar ölülerini yere gömmüyorlar. Özel kule yapmışlar, yüksek kuleler yapmışlar. Böyle kuyular ölülerini, alkbabalar gidiyorlar, alkbabalar gidiyorlar bunlarda ölülerini. Şingelim nevruz bayramlarına yılda bir defa bunu kutuyorlardır. Bir toplum neye tapınıyorsa onların bayramı orada başlar. Bu genel kural budur. Yeryüzünde üzerinde eski çağlardan beri bir toplum neye tapınıyorsa onların bayramı ama ayin desinler, tören adı değişse de değişse de orada başlar. Mesela Putra tapuluyorsa putra önünde başlar bayramları. Bunlar tabii ateş firesi oluş için ne yapıyor buna bayramları da ateşgede başlıyor, ateş yeri de böyle. Tapınakta başlıyor. Bir de bunun dışında her mahalleye, sokağa ateş ekiyorlar bunlar. Yakıyorlar. O yerde bulunan erkek, kadın, hasta, yaşlı etabında etrafında dönüyorlar, alt atlıyorlar, yani bir topluyorlar ateşlerinde. Bu tabi nedir? Sabıklıktır. Bunu yapmak insanın çıkması nedenidir Allah korusun. Şimdi buraya kadar, tamam bu öyle oluyor böyle, hâlâ var bunlar ama, hala bunlar. İran'a bu merkezleri, şimdi daha çok Hindistan'a kaçtılar bunlar, oradalar bunlar kendileri. Şimdi bu şekilde şimdi gelelim ülkemize, çağımıza gelelim. Şu 20. çağda, uzay çağında. Türkiye'de bu Nevruz kutumu adı altında ateşperestik zorla baskı ile yapmak istiyor Türkiye'de. Yani bayram gelmeyenler, Ramazan, Kurban'a bilmeyenler ne yapıyorlar? İllâ ki Nevruz diye tutuyorlar. Nevruz diye. Onun kutlama adı altında ata çıkacaklar. İlle bunu yapacaklar. Acaba amaçları niye bunu yapıyor bunlar acaba? Niye yapıyor acaba bunlar bunun bana? Şimdi tabii Orta Doğu'da taşları da ve Değişiyor muhteremler. Yani İsrail şu anda Dünyanın başına bela, siyonizm. yine başına bela. Her fitne oradan yönetiyor, oradan çıkıyor. Her fitne dünyada. Kıçık bir devlet ama dünya ucunu almış. Şimdi tabi ne işliyor İsrail? İsrail'in su lazım, tatlı su lazım, temiz su lazım bunlara. Meyve sebze lazım bunlara. Bunların gözü Fırat bölgesinde, İsrail'in gözü orada. İsa inancına göre Fırat Nil kuzey iki nehir onlara göre ve yine İsrail'e göre Fırat Nil arası onlara göre arzı mevcut onlara göre. Şimdi ne yapıyor şimdi tabii Türk devleti güçlü devlet bundan burası alamaz. Ne yapmak istiyor? İşte Doğu'yu Batı'ya yani Türk-Kürt arım yaparak vermek istiyor onlara. Oğraştılar buna. Amacı orada, GAB bölgesinde uydu bir kurmak devleti kurulmak Tabii üstüdeyle etti. Tabi bunu alacak, bunları. Bunlar şimdi başlıkla olamadığı, ne yapmak üzere şu anda, şimdi falan değiştirdi. Din değiştirmek Kürtlere muhtemelen bak. Amacı bu, böyle bu. Ne diyorlar şimdi bunlar Kürtlere. Eski dinin aslında zerdüşçüktü, eski dininiz. İslam, siz zor, zor oldunuz. Yani aslana dönünüz diye onlara. İşte bu zerdüşçü, mecusili, bunlara, Kürt halkına bunu benimsetmek için ne yapıyor bunlar şimdi? Bunun sembol olan Nevruz'a bazı önem veriyorlar. Tabii vurma, kırık, yakma, yıkma hakikati olarak bunları. Yani amaçları bu. Yani arkada İsaal Devleti var. Ne Kürt kardeşler bunlar tabi oyuna geliyorlar. Nevruz, sapık aslında tabi. Şimdi girelim, Kürtlerin eski acaba böyle miydi? Mürüsü müdanlanan Kürtlerin devleri, eski dinleri? Şimdi gerçekte Türk-Kürtler aynı cevap değiştiriyor bunlar. Aynı cevap değiştiriyor E İslam'dan önce Türkler de Müslüman değildi tabi. Hatta ben, Türkler de Arap'lar Müslüman değildi İslam'dan önce. Yani bir ırk eğer geriye dönmek istiyorsa mesela Mekke halkı Medine halkı onlar Müslüman değildi. Müşrik de onlar da. Hele Mekke halkı. Devamlı şu bir şey, alkolük de bunlar böyle. Put Leş hayvan için yerlerdi. Ölü hayvan kanı içerlerdi. Öz kızlarını diri topla gömerlerdi. Mekke halkı Yani bu kadar İslam'dan tamamen ayrı başka bir inançlarıydı bunlar Ama İslam olunca hep bir da bunlar böyle. Bedin halkı da müşrikti. Beki halkın müçlükti, Türklere gelince muhteremler. Öyle şunu belirtelim, her millete, her topluma, hatta her küçük kabiley bile Peygamber geldi. Mesela buraya Yunus 47'de, bir kült ümmetin Rüşül, her ümmete, topluma Peygamber geldi. Az A.T kavmi, Semud kavmi. Ki Semud kavmi küçük bir kabileydi böyle. Medine ile Tebuk arasında. Hala duruyor yerleri. Yıkılana duruyor böyle. Her kable peygamber geldi. Kur'an ismi geçen 28 peygamber var. Üçü de itiraflı. Peygamber mi, evliya mı? Böyle değil. Yani Kur'an-ı Kerim'de yalnız sadece 20 peygamber adı geçiyor. Hadis şeridi bildirilen 124 bin peygamber gelmiş oluyor. 124 bin, hatta 200 bin'e geliyor bazı rivayetler. Yüz peygamber geldi. Yani Afrika'da geldi, Kuzey Afrika'da geldi, Çin'de hepsine geldi böyle. Türklerde peygamber geldi. Eski Türklerde İslam önce peygamber geldiği için de Eski Türklerde bir inanç sistemi vardı. Mesela cinler onlara göre suçtu. Hatta yine onlara göre mesela cehennette uçmak derdi Türkler. Uçmak. Cehenneme tamu derler. Tamu. Tamu. Hatta Mevlütler'e geçiyor bu. Süleyman Şahazı der tabi Es-Türk olduğu için Mevlütler'e geçiyor bu da. Şöyle buyuruyor. Korkum yerli tamu diyor. Korkum yerli ola tamu. Yani tamu cehennemek. Yani Türklerin İslam öncesinde de cennete cehennem inançları vardı bunların böyle. Yalnız da var muhtemelenler. Tabi peygamberlere her toplum iman etmedi. Bu da var. Yani, yani her topluma her kabileye, her köye peygamber geldi. O dönemde iletişim olmadığı için her şeye peygamber geldi. Ama her toplum peygamber iman etmedi tabi. Kimin battığı, helak olduğu, dağıldığı, ülkeleri dağıldığı, çeşitlerle geldi, başlarına geldi böyle. Türklerde ne oldu? Türklerde, olmuş yani Türklerde, İran devleti Sasani Devleti süper güçtü o zamanlar dünyada. Biri Doğu Roma, Bizans. Biri Sasani, İran Devleti böyle. İki süper güç dünyaki bunlar bir şey. Türklerin yaşadığı yer, Kürtlerin yaşadığı yer de neydi? İran Tapılkarına demok ettiler. Aynı coğrafyada. İran'ın taburda ağırlı oldu Türkler üzerinde, Kürtler üzerinde. Niyazi ki hala yine yani, Türkler derdi bu şey adet vardır böyle. Kudurlarca ateş yakma soklardan. Vallahi korusun İslam dini çıkarıyor bu böyle, böyle ateş beri çıkarıyor böyle şey. Bu şekilde tabi sonra ne oldu? Önce Türkler imana geldi, İslam'a geldiler. Türkler damı Nasıl geldiler? İslam'ın ulaşması için arada İran devleti vardı. İran'ı açmak gerekiyordu. Ulaşmak gerekiyordu. Has-ı Ömer'in halifeli döneminde İslam orduları önce Şam'ı, Kurisi, Mısır aldılar. Sonra İran'a yöneldiler. İran'a. İran'a baş şehri Meda Irak'taydı. Baş şehri. İran'la savaşıldı. Tabi zamanla İran tamamen fethedildi böyle. Halkın mecusiydi. Fakat İslam'ı görünce İslamlaştılar ama İçinde bazı fanatikleri yine sana kaçtı. Bırakamadılar. Halk İslamlaşıp İslam'ı görünce. Maviron Nehir'e İslam orduları gelince orada İslamı durdu muhtemelen. Hazreti Ömer şehit edildi. Medine Mevberi'de. Hazreti Osman halife oldu. Fitne'lere çıktı. Öyle bir duraklama dönemi oldu. Ancak Emeviler zamanında tekrar fethi başladı. İlk olarak Türkistan bölgesindeki Türk imanları bunlar Müslümanlarla. Türkistan. Zaten İrfan yur demektir. Yani Türk yurt anlamına gelir. Önce Türk İslam'lar İman'a geldiler bunlar. Zaten Türklerin de inanın yapısı İslam'a uygunu çok töreleri Türklerin de. Yani büyük suçtu, suçtu, hırsızlık büyük suçtu bunlara göre, yalan söyleme bunlara göre suçtu. Böyle bir şeyler vardı. E ahlaki imanları var, inançları vardı. Bunların bu yaşantıları. İnançları da İslamla uyumlu olduğu için çabuk Müslüman oldular bunlar. İlk olarak Uygur Türkleri, devlet olarak İslam benimsedediler. Biraz da gazeliller, İslam'a çok hizmet ol gazelilerin. Onun işleyene de gazelerin Mahmut Hazretleri, ya Mahmut Muhtar. Mahmut Hazretleri İslam için çok etti böyle. Hindistan o İslam'ı su götürdü. Bir gün Ganyaman Hazretleri atıyla giderken bir yere şöyle karşıdan bakıyor. Çok yaşlı bir ihtiyar oturmuş. Eline küçük bir çapa almış. keserek gibi eline bir şey almış. Bir yanında da bir ağaç fidanı var. Ağaç fidanı var. Ona dikme uğraşıyor. Oturduğu yerde ama iki gün zor bunu yapma uğraşıyor. Sultan Mahmud, merak etti, atına eşeği yanına gitti. Selam verdi değil selam Aleykümselam Sultanım Tanrı tabi ama ayağa kalkamıyor yaşlı, çok yaşlı. Sordu amca ne yapıyorsun? Sultanım, ben bu işte şu meyve ağacı da, bu ağacı dikme uğraşıyorum buraya. Sultanım böyle güldü. Amca be! Peki o ağaç filan dikeceksin de, ağaç olacak, yeşil yeri da meyve verecek senin onun meyvesini yemeyen diyor bir acaba ümidin var mı? Yani yaş yaşamışsın. Ne uğraşıyorsun yani bunda? Diyor ki yaşlı sultanımla bir de öncekiler ağaç dediler, ve ağaçlarını gittiler. Onlar meyvesini yedik, onlara hayır dua ettik. Ben dedim ağaçları ben yemesem de arkadan yerler, hayır dua ederler. Sultan hoşuna gidiyor bu. Diyor ki yaverine bir kez altın verdi. Al bir kez altın verince işte o yaşlı adam gülüyor. Sultanım izim ağacı bak meyvelisini verdi bile diyor. Hemen diyor. Yine Gaziantep Muhammed Hazretleri yani onun çok şahalı Türkler üzerinde İslam gelmesinde Gaziantep'e bulunan bir Müslüman o dönemde. Tam dört öteki Müslüman olmuş kendisi ama. Borçlanmış. Üç dirhem para boşlanmış. O gün parasıyla. Üç yüz para boşlanmış. Ödeyemiyor ama. Ödemek istiyor. uyku uyuyamıyor. Sıkıntı dar. Çalışıp iş bulamıyor. Ödeyemiyor. Ancak kuru ekmek eline getirebilir çocuğuna. O kadar dar bir durumda. Fakat çok üzülüyor ama. İlkidir rüyasında Peygamberimiz de yürüyor Aleyhisselam Hazretleri'ne. Peygamberi görmek hak rüya oluyor peygamberi genelde. Başka şeytan karışabiliyor. Şeytan başşehirde girebiliyor. Hatta bir insan rüyasında mesela anne'sini, isimliği görür de şeytan o şekilde girebilir. Fakat peygamberi gören, peygamberi görmüştür. Hak rüyadır bu. O anda ne oluyor kişi? Peygamberi gören kişi hak rüya olduğu için de tabi bir insan duygulanır. Yani manevi haz duya kişi bundan. Beri. Bu fakir de içinde e, anlaşılmaz bir teneğe görünce rüyasında aşağı coşuyor tabi. Peygamberi soruyor. Bir derdin var mı? İhtiyacı isteyen var mı şey? Ne isterim, Var mı derdin? Tabi o anda anda Şevatü'nün altına gelmiyor da aklına ne geliyor anda? Borç. Onun için geliyor. Ya Resulallah! Üçü diren borcum var. Bunu ödeyemiyorum mi? Ya Resulallah? Ne olur yardım et bana da. Bunu ödeyeyim. Tabi peygamber orada arada para aramışlar bir rüyasında. Olmaz. Vuruyor peygamberine. Yarın Sussuzhan Mahmud'a git. Bana benim selamımı söyle. O sene borcu desin. Duruyor şimdi, rüya olsa, gerçek rüya tabii Ama Ya Allah inanmaz ki bana, inanmaz ki bana, yalan söylüyorsun der Ya Resulallah. Rüya Resulallah Hazretleri, şey ona de ki, her akşamı yatmadan önce bana sarhoş getirip yatağın üzerinde, sonra uyuyor. Yani dün akşam çok yorgundu, uykusu ağır geldi, vardı ama okuyamadı uyukladı, uykuya, uykuya daldı, uyuyup kaldı. Para bunu söyle, selamı söyle o Berük'ten borcuna. Eki. Uyandı tabii. Sabah uyan bekliyor. Peygamber sabah getiriyor. Namaz kıldı. Sabah oldu şimdi erkenden saraya gitti. Tam mahfuzar var. İşte ben Sultan'ı da görüşmek istiyorum. İlle görüşmem lazım. Çok miyim? Önemli çok. Haber verildi. Gelsin demiş. İçeri girdi, tabi selamdan sonra sultanım beni sana reşidullah gönderdi. Peygamber sana gönderdi sana. Hayrola? Nasıl oldu? Benim 300 lira borcum var. Ödeyemiyorum. Rüyamda peygamber sana geldi, beni sana gönderdi. borcunu ödemene söyledi. Tamam şey bir duruyor, bakıyor şey bir de bir ah çekiyor. Ah, ah diye. Bir sen ki Rüşşullah seni bana gönderdi. Yani Peygamber beni aldı. Pegamız benim ismi aldı sana. Bir sen bunu canım veririm ama diyor. Ay bu doğru söylüyor musun? Evet diyor. Ben de Peygamı söyledim diyor. Sen Sultanım her akşam yatağında Pegam'ın savaşa getiriyor musun? Dur akşam getirememişti ama uykunun basmış, uyuş kalmıştı. Tamam diyor bana. 300 dirhem. Al şu borcun. 300 emreden İşte Türkler ve muhteremler Gazeliler, Sevçuklular, Osmanlılar böyle İslam'dan sayışlar bunlar bu şekilde. Yani Kürtlerin İslam'ın dinleri tabi meclisülük olabilir. şubu olabilirdi, olabilirdi. Ama Türklerin dini İslam'ın tabi Başka bir tabluk var bayağı. Arapların dini başka de verecek. Demek ki eski dini aramak biraz saçmaladır bu bele bu. Şimdi ne bizi bu konuda? İnnelizini amnu imaden müminler yani Müslümanlar imaden der. Beledini hadu Yahudiler. Ve sabi'in sabi'iler, yıllıza tapınanlar, yıllıza tapınanlar. Yani ne yazık muhteremler. Gerçekten böyle acı ama gerçek yani böyle. Hele Babil'ler zamanında, İbrahim Aleyhisselam zamanında çok yaygındı bu. Her kabile'nin tapını yıldızları vardı. Kim de güneşe tapınırdı böyle. Güneş daha güçlü derden. Tapınırlardı. E bugün mesela bilim ne diyor bizlere? Yıldızlar atom yığınları verdi. Kızı atom yığınları. O ne yap ne gerek yapacak? Bela'nın buyuruyor. Ehli müminler, Yahudiler ve sahabeyin uza tapınanlar ve nasara Hristiyanlar ve mecuse Mecusiler, Mecusiler. Velecinin eşlikliği ve müşrikler, Allah'a koşanlar. Burada altı grup geliyor buraya böyle. Biri müminler, Yahudiler, Sabi, Yıldız Tapınlar, Hristiyanlar, Mecusiler ve müşrikler. Müşrikler İnnallâhe yâhsüri beynühüm yâni kıyâmâ. Allah bundan arasını kaymak önünde ayıracak yani hepsini. Yani hepsi niye hak etmişse oraya gidecek. Böyle yani cenateye giremeyecekler bundan. İma ehlimanın dışındakiler. İnsan dünyaya bir defa geliyor. E, gerçeği bulamasa, aklını kullanmasa, tefekkür etmese, kişinin nefsini aşamasa Allah korusuna ne yapıyor? Körü körüne oraya gidiyor. orada giriyor. Genelde şöyle diyorlar Mısır'da peygamberlere karşı dinsizler. Biz babamızı böyle bulduk diyorlar Şemde. Işte. Yani kökeni dışarı şey böyle. İşte biz babamızı böyle bulduk. Dilemizi böyle bulduk. İşte Trüter'in Küter'in dini böyleymiş. Halbuki bir insanın babası da fakir oluyor ama oğlu zengin oluyor. Babası kötü oluyor? Oğlu sa sağlıklı oluyor. Babası çaban oluyor. Oğlu büyük adam oluyor. Yani hiç kimse babasının tabiri dünya işine bile hele ölümden sonra herkesin kabri ayrı oluyor. Yine Bela'nın bir zira buyuruyor Yahudilerden Medine'de yaşıyor Medine Yahudilerden bir Yahudi alimi vardı. Adı Abdullah bin Selam'dı. Abdullah bin Selam adı. Yahudi âlimiydi medine Mevrede. <gülüyor> Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin Medine'ye hicret duyuyor. Mekke'den geldiğini duyuyor. Medine'ye geldiğini. <gülüyor> Yanında tabi cemaatı var kendisinin de. Yani kökten böyle ilimle uğraşan bir süreliğe mensubuş kendisi. Herat'ı okuyan, alim kişilik o gün dininde. Peygamberimizin Medine'ye geldiğini duyunca cemaat habere geliyorlar. Ebu Ebu evine, peygamberimizin kaldığı eve geliyorlar. Şeref dışarıdan, pencereden bakıyor. Pencereden bakıyor. Peygamberimizin bir ahlaka var. Aleyhisselam Hazreti'nin Peygamberimizin muhteremler. Bir medrese yere gittiği zaman neyse boşsa orada otururdu. gitti zaman tahtire şey girince eshab-ı emir verirdi, ayağa kalkmayınız. İlk önce kalpaçılar Medine'ye gelince emirdi onlara eshabın acemler gibi yani İran halkı mücütler gibi ayağa kalkmayınız, oturunuz böyle derdi nere boş yer varsa oru oturdu beraber. Ya Allah'a salat ve böyle. Değil, ala, ala. Bu abla insan da tabii geldi. Şöyle baktı baktı. Yani özel bir kişi yok böyle ağrılıklı bir özel bir makam mevkiyet çok tabii da berişe bir şey. Baktı oraya. Yalnız şöyle baktı baktı. Peygamberimizin karşıdan gördüğü. Dedik yandaki arkadaşlarına, cemaatına Bakın, hadi. şu var ya da yan tarafı, sağ tarafı görülmüş böylece. Şu kişi var ya, eğer işlerinden peygamberim diyen kişi o ise, valk peygamberdir de böyle. O peygamber diyor. Ama bunun dışında başka biri peygamber davası bulunuyorsa, hep yalanıcı bunların böyle diyor. İçeri girelim bakalım. İçeri gidiyorlar. Allah-u Besselam önde, cemaat arkada. Soruyor ey cemaat, e, hanginiz peygambersiniz? Peygamber gösteriyorlar. Aslında gösteriyorlar. Bak, tam görüyorum. O da peygamberimize bazı sorular sordu orada. Üç tane bir soru vardır meşhur. Onu sordu. Peygamber dedi ki Ya Abdullah, Azze ve Cebrail sen buraya geldi. Sen buraya geleceksin bana haber verdi. Bunlar bana söyledi. Yani her şey görülüyor mu herhalde. Mevlam bunu görüyor. Mevlam cebâli gönderiyor oraya Belece. Onun soracağı sorular biliyor Mevlam Belece. Geliyor. Allah bin Selam burada iman hemen Belece. getirdi, iman etti. Dedi ki, Ya Resulallah, Yâd-ı Kovmi çok fütteci Haset fesattır. Birbirini çekemezler. Hele başını çekemezler benim Müslüman olduğunu duyarlarsa, aleyhinde ihtira eder aleyhimde. Ya Resulallah, ona inanmazsınız ama, gözlerden görmen için ya Resulallah dedi, ben saklanayım dedi buraya dedi, biraz sonra gelirler buraya. Onlara benim nasıl insanlıyorum soranlara sorunları Resulallah. Alın beni bir yere saklandı, gerçekten biraz sonra yavruya geldiler, görmeye, peygamberi. İmanı hani gelmiyor tabi, Papa mühendisinden bir tahsup, yani bazı bir katı bir tahsup olunca böyle e, din değişmek gençlerden o kadar kolay olmuyor muhtemelen ben. Mekke Mekke'ye mükerremede Fransız bir doktor, Cezayir'le kalan bir doktor, yine Fransız, Cezayir'de Asya'dan çalışmış orada, ama görüştük orada. E, Elan Müslüman olmuş, o anlatı bir gece yatsan sonra da Altın'ın karşısında. Ve <gülüyor> o da öyle söyledi. Evet, İslam'ı inceledim. Hakkı inandım. Hakkın bu. Diğerleri boş. Ben hiç yaşamadım dini. Yani, Dinde bir şey kalmamış, kalmamış. İnsan yazması kitapları. O boş şeyler. Ama dinden kopmak, değişmek çok zor dedi böyle. Kendimi aşamadım birinden bile böyle. Yani sinir kurudan geçtiden beri böyle, böyle. kırık işlem böyle, böyle böyle, hiç uyuyamadan beri böyle, böyle. Ben öleceğim, Allah'a döneceğim Neye bir hakkı kabul etmiyorum. Fakat türlü kopamıyorum dedi. En sonunda zor dedi, koptum, bir koptum dedi, İslam'a geldim dedi. Hatta şu ağladı anlatırken, cemaat vardı, Araplar vardı, anlatanlara, ağladı ve kendisi. Yani o gün Yıldızlar'dan Medeniyet Meriler'de, Peygamberimizin hak olduğu birlikleri halde, Nereden biliyorlar? Teraat'ta onun peygamberin vasıfları vardı. Şekilleri vardı orada. Bunlara peygamberin sordu. Sizin işinizde abla bin Selam'ın bir kimse var mı? Var. Nasıl bir insan? En iyimiz, en akıllı, en âlimimiz. Şöyle böyle metede muhabbet vereceğim. Allah'ın Selam çıktı. Ne dedi? La illallah muhammede Resulullah dedi. Bunu duyunca ne dedi? Zaten bu işe böyle başlıyor. başlamak başlıyor. Kütten başladılar. Şimdi bu Havdu bin Selam, hazretleri muhteremler İslam'a geldi. O da Yahudi ama. Yahudi kökenli tabi. Yahudilikte ırkçılık. Katı ırkçılık. Yahudin sembolü var. Ne de olsa tabi mayası Yahudilik olduğu için İslam'a geldi. Beşikli Hamaz'a geldi. Ne yapıyordu? Yine yadıdan tam kopamıyor böyle. Cuma günü oldu mu? Bugün hiçbir şey yapmaz, cuma günleri. Ateş yapmaz, yemek pişmez ellerinde, hiçbir iş yapmaz. O gün hacı gidecek herhalde. Ne diyordu bu şimdi arkadaşlarına kendi cemaatine? E cumaş günü günde yani sebt günü olur böyle. Sed gününe de saygı yapmak feratlı emri. İslam bunu yasaklamıyor. İslam yasak değil bu. Cumartesi gününe hürmet ederdi. Yine Yahudülük'te devleti haramdı onlara. Devleti haram kılındı onlara. Devleti onlara haram kılındı. Bu devletini yemezdi, süzünü içmezdi böyle şey. Böyle bağlıydı. Ayet-i Kerime hakkında ayet-i Kerime gibi hakkında. Yani Cumartesi gününe bir hürmet etmesi sayması, devleti yemek farz değil. Sürekli devleti yememek. Ama bir inanç da dayanarak yememesi, işi bakın değiştirilmez. Yani devleti yememek, bizi yiyemez mesela. Türk Türk yok devleti. Ama bize bir suç yok bu şekilde böyle. Ama devletine yenmez diye bir inanç sistemine dayanarak yemese, bu İslam'a karşı geliyor bilece. Bir adam buyurdu: "Ya iz amenül kulu fistilmi kafe. Ey müminler, udu kulu fistilmi İslam'a giriniz, giriniz. Kafé her şeyinize girin İslam'a girin bak. Her şey giriniz Bir külliyet hüküm fil İslam'a. İslam'a bedenen, ruhan, zahiren, batinen istiriniz. Verat Tebhi kutubatı şeytan, şeytanın izlenen tabi olmayan ilerisidir. Belhamdülillah, bela. Yani, Cumhuriyetçiye saygı, kaldırılık yap yapmayacaksın. Devleti yiyeceksin, su içeceksin. Şeytan, adımı bildir, açık düşmandır. Demek ki, şimdi bakın bu Ayet-i Kerime'ye göre, bu ayet Kerime'ye göre, Cumartesi günü yanlı bir sayınmaları, o birini ateş yapmamaları, iş yapmamaları bile. Yani Cumartesi günü sinagoga gitmiyor. Yahudan ailenine katılmıyor. Onlara katılmıyor. Bir şey yapmıyor onlara böyle. Sadece evinde oturup, Cumartesi gününe bir saygı yapıyor. Ateş yapmıyor, yemek yapmış yapmıyor o gün böyle şey. Bir iş evinde. Bu ne oldu? Bu da bir inancına Birine inancına bağlı bunu yaptığı için bunu yasaklıyor yani, yani. Demek ki bir yapılan bir fiil eğer bir inanca dayanıyorsa, mesela Noel bir e, biraz sistemidir böyle. Kim Noel yortusuna katılırsa, Noel babayı yaparsa, vitrine bunu süslersen ne oluyor? İnan sistemi olduğu için bakınız bu alakası haramı geçiyor. Yine bir kimse, Nevruz diye, Kıdrelleş diye ateş yakarsa, böyle bir bir simgesi olduğu için, inanç sistemi olduğu için oluyor? Bunu kişi yaparsa, Allah konunun çıkma nedeni oluyor bunlara. Buna sakma gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de buyuruyor, Aleyhisselam Hazretleri de, ''Men teşebbikâmin fehüven binihum.'' Bir kimse hangi topluma benzerse benzerse hatta kıl kıyafetinde bile onlara benzerse kalkarsa mesela efendim işte Avrupa modası yani Avrupa modası televizyona göre efendim parçayayım gideyim moda Şimdi ben ne de yapacağım derse bu kadar tehlikeli yani bir kimse Hangi toplum benzerse ona benzerse o da onlardan, onlardan yani mahşer günü beri olacaklar. Yine burada samadetleri elmeru <gülüyor> meameni habbe. Bir kimse kimi severse onunla beraberdir. Bir kimse kimi kimleri severse onunla beraber olacak mahşerde. Efendim yani işte Hristiyanları benziyor, onların giyimini benziyor, kıyafetini seviyor, onları benziyor, onların yılbaşlarını seviyor, ateş perestinin, meclislerin ateşini seviyor, onlara nevruzda bayram diye kutlamaya kalkıyor, elinmeye kalkıyorsa. Demek ki kimi severse, kimi severse bu kimsenin onlara beraber olmuş oluyor muhtemelen. Olmuş oluyor. Bir de bunun bir de iyi tarafı var ama şimdi. Bir kimse Resulullah'ı severse, Peygamber'i severse hatta hadis ı şeriflerin bir sebebi vurudu vardır. Ayet-i kerimelerin, sebe rüzudur, ayet kerimelerin. sebebi vurudu. Had-ı şeriflerin yani sebebi vurudu. Peygamberimiz bazı şeyler söylerken ona bir sebep neden vardır bu söylemesine. Bir bedevi geldi. Bedevi çöl adamı. Bedeviler genelde Şöl iklimi, seyahat olduğu için ondan yapısı seyahat olur Bedevilerin. Yumuşak olmazlardı. Fazla edepler bilmezlerdi Bedeviler. Bedevi Medine geldi. Tabi pat atıldı. yar Resulallah! Bet asla! Ne zaman kan kopacak birdenbire dururken. Sevgili Aleyhisselam adetleri kiminin ne sorsa soran kişiye göre cevap veriyor. O kişiye göre veriyor. Şimdi batıl kişiye kıyamete soruyor. Kıyamet mühimdi onun için. Ne lazım ona? Şöyle da. Peki ama senin ne hazırlığına var kıyamete? Kıyamete soruyorsun ama senin kıyamete ne hazırlığın var? Var mı hazırlığın kıyamete karşı? Uyarı peygamberden öyle. Yani bir ders usule böyle eğitim sistem peygamberi Hemen tek cevap verse unutur kalıyor böyle bakmada. Yani Hem laf diyor yani bir merkez topluyonun fikrini görüşünü topluyor böylece. Ne zaman kıyamet karşıyolla şu zamanda ya şu o, ne yapıyor diye kıyameten ne hazırlığını bastırıyorsun bunu? Sevi dura kişi baktı kendisine faziyat yapmamış. Kendi gel diyorlar bana. Ya sülalallah. Yalnız farz namazlarımı kılıyorum. Beş vakitimi kılıyorum. Ramazan'ı tutuyorum. Kurbanı kesiyorum. Zekatını veriyorum. Hacım yaptım. Pardır yapayım yarısı Allah. Fazla lahir ibadetim yok. Fazla ibadet yapamıyorum ama ama ben Allah'ı seviyorum. Seni seviyorum. Ümmetleri seviyorum yarısı Allah. Bunlar siz çok sevin böyle. Bu farz namazları El-Merhuk kişi ve amen-habbe Hristiyeti'ne beraberdir. Böyle. Onların ameli gibi amel yapması bile yarın mahşerde beraber olacaklar. Tabi cenneti inşallah ebediyen sürekli beraber olacaklar. Böylece. Bu inşa geldiği kadar böyle Hristiyanları, Meclisileri, Kutbeliseleri değil de kimi sevelim tabi önce Peygamberimizi diğer peygamberleri, Halisem Hazretleri'ni, sonra sahibi ikramı, evliyaları, iyi insanları, hayatta o insanları sevmek. Öyle sevmek gerekiyor. Çünkü bunları biz inşallah gönülden seversek, bu daim bize yardımı olur. Yani feyiz edilir, feyiz. Çünkü bir evliyoluktan sonra da onun evliyalı devam eder, Kesilmez evli devam eder. Hatta daha da onun beler daha kuvvetlenir evliyalı, daha da kuvvetlenir böyle şey. Neden kuvvetlenir? Çünkü ruh altından çıktığı için, hadi, evliyalık bahtını edir, iş işdirilir, ruh ilgider, evliyalık böyle. Yani evliyalığın velayetin makamı, onun halleri, ruhsal feyizleri ruhla bilsin berleşe. Ruh bedende iken. Tabi bedene ruhun bir, bir bağlantısı var. Olur ya evliyada olsa başı ağrır, gözü ağrır, dizi ağrır, kireçleme yapar, midesi ağrır. Bir derdi vardır, eşi hasta olur, çoluşun hasta olur, bir şeyi vardır. Tabi onlar gelen meşhur rurgunlara, bağlantı bunlar vardır. Öldüğü anda ne oluyor? Ruh benden çıkınca boşta kendini buluyor böyle. Gerçekim yok abi. O zaman daha gücü kuvvetleniyor. Kuvvetleniyor. Bu yüzden bir insan sahabeleri, peygamberleri sevesini ne yapar? Onları çok anar. Duası onların ruhuna bir fatih gönderir. Bir de çürük isim takarken de onları tercih etmek gerekiyor. Yani günümüzde bu şunları at, isim takma konusu çok ama çok değişti böyle, karmaşık bir herhalde böyle şey. Ne yapıyor insanlar? Böyle bir isim arıyor ki kimse o isim olmasın diye böyle. Öyle bir isim olsun. Acu bir isimler böyle, anlamı yok, manası yok böyle, bir şey yok. Diller kolay değil. Öyle karmaşık isimler. Efendim şöyle isim olur mu, böyle isim olur mu? Ama isimler... İşte bu da doğru değil muhtemelen. Beynir. İsim de doğru değil. Ne gerekiyor? Ya peygamber ismi olmalı, olmalı. Mesela e, kadınlar tabii sahabi isimleri, hanımlar isimleri vardır. Evliye kadınlara vardır isimleri. İsim tapa gerekiyor bunlara. Bu nedir? Onda semene bir simgesi, sembol oluyor bunda. Yani İnsanlara sevmek, almak, onlara almak, onlarla beraber olmak, ruhan onlara beraber olmak. Lakin aralarında müeddetleri Tebukteyken. Tebuğa gelemeyen bazı müsahabeler oldu, Müslüman sahabeler. İlk kısım tabii gelmeyenler, husus münafıklar. Münafık olduğu için bunlar Tebuk da tabii Medine'ye 100 km o günün koşullarında çöl yolunda da taş diken aşında bunlar içerisinde devreye girecekler. Mevsim çok sıcaktı. Hurmalar olduğu zamandı. Ağustos ayı yani. Mevsim, mevsim bu azam sıcak. Tabii kötüydü o zamanlar. Yolda, lokantada yok yani Yolda bir şey yok. Ancak götürünecek yolda. Münafıklar bu yolu göze alamadılar. Buna kaldılar. Geldiler. İşte, Allah işte şu özüm, böyle özüm var. Anne varsa o masada. Peki, gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin dedi. Bir de üç kişi vardı. Onlarla, Müslümanlarla gelmiyor, gelemiyor bunlar bence. Bir de bunun dışında, gelmek istediği halde, geldi ama binek, bir atı, devesi yok. Yanında bir tövbe hurması yok. Yine kişi var bilhassa böyle, ağlayanlar. Yani meşhur bunlar. Kur'an'da geçiyor bunlar. Tebbes'te kişi bunlar böyle. Ağlayanlar, 7 kişi var. Geldiler. Baktılar ki orduki hazlanmış. Teba sefer yapılacak. Bunun adı Cehru Üsre. Güçlük ordusu. Uzak mesafe. Yazılması için de yola çıkılacak. Kıttı zamanında var. Bir kişi geldiler. Ya Allah, Ya Allah. Ne olur? Biz sizden geri kalmayalım. Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri Medine'in ayrıldığı zamanlar Medine havası değiştirdi hatırlığında. Yani bunu tabi biz anlayamayız da hatta bir mecliste bir suhabete bir yerde bir evliya olsa orada hal değişir öteye. Evden çıktı mı orada bir feyiz hemen kesilir gider. O tat feyiz gider o. Üstünde bir peygamber, Hatemil Enbiya, son peygamber, peygamberlerin peygamberi, ölü peygamber. O medine deyken, Medeniy'de hava başka maddeden. Medine'den melete gündürüyün medine gündürü mevreye, onun ruhsal feizi, manevi güneşi, ruhları günleri mercek ediyor kardeşim. Bu da bir çok orada denilmiş peygamberse gitti zamanlar, medine kalan sahabeler, Bakılırsa peygambersiz Medine kararıyor Medine böyle. Ruhsuz Medine oluyor böyle. Cansız Medine oluyor kardeşler. Bir de kişi geliyorlar bakılır ki oradaki hazırlanıyor, tabo verecek hazı. yol çubuk üzere oynaya. Gelirler yarısıyla Allah ne olur bize kalmayalım. Bize gelelim. Peygamber şerefi akla bakındı, dedi ki bilek yok. O yan girmez tabii kardeş. Yani fazla bir binek yok. Fazla bir şey yok. İce yok burada. Elim içine gelmez. Döndüler. Benimle tevhid minal demiyor. Tevhid minal demiyor. Demiyor. Demiyor. Demiyor. demiyor. böyle taşıyor böyle gözlem topar böyle. Yaş böyle. Böyle Allah'ına da böyle. Hünkünkü böyle. Seçti böyle. İlk kişi böyle. Ağlayarak bunlara gittiler bence. Gittiler bunlar. Buyurdu Peygamberimiz Ali Samadırı Tevhuktaş'ın buyurdu eshabım. Orduda biraz münafık da var işte girmiş böylece. Münafık da işte bana girmiş de böylece. Burada arşı <gülüyor> Ar Ar masaya öyle kişi var ki kalıbı bedeni burada ama gönlü Medine'nin evinden Medine'de böyle. insan var böyle. Öyle insan var Medine'de kalıbı bedeni Medine'de ama bizle beraber burada. Her adı atışımızda onlar bizle beraber buyurdu. Ruhları Orada muhtemelen bakıyorum Orada böyle şey. Bu işin muhterem cemaatimiz böyle elden gelerek inşallah tahliye, nasip olsa inşallah böyle iyileri sevmeye çalışalım. Böyle Hristiyanlara, Yahudilere, Meclisilere, putperestlere bunlara gönül vermeyelim bunlara. Tabi bu her konuda eylemleri aynı şey böyle. Yani genç eğlenirken de böyle bir tercih yapmaları gerekiyor. Yani din esas alınmalı, din en önemli olmalı, kişinin bütün gün dinde olmalı böyle. Her işini bunu ayırmalı. İnsan günlük yaşamı dine kural olarak ayırmayarak yaşamı böyle. Bunu yapmalı. O zaman kişinin oluyor elhamdülillah. Ölürken de mezarda da beraber. Nasıl oluyor beraber? Kabir ama kabir, kabir adı. Kabir görünmedi kabir böyle. Böyle görünüşte bakıyorsun iki metrekareli bir çukur. Hele kışın suya çıkıyor. Çamur doluyor kışın böyle. Bakıyorsun o ölen kişi tabii tertemiz yıkanıyor. Denmeyaz yeni kefenen sarılıyor. Ama çamura bırakılıyor böyle. Görünüşler böyle. Üstü örtülüyor. Tek başına kalıyor böyle Öyle mi kabir? Yok Öyle olsaydı Oraya Peygamber görünmez o dönemde, görünmezdi böyle o dönemde. böyle değil böyle şey. Bir genç olmuş Medine vere de, teyhanın genç, genç gençti. Teyhanın bestiyemiş. Ömrü almış tabi, ama ömrünü tam yerine kullanmış elhamdülillah. ki Peygamber zamanında dönemi de yaşamış gençi. Elhamdülillah. diyorla, ediyor diyor tabi. Peygamberimize de yanına, mezara, Peygamberimiz indi, arşılaması da indi, mezara indi. Da, peygamber bizi bırakamıyor bunu yere anı kardeşim, bırakamıyor, bırakaya, bırakaya, bırakamıyor, bırakamıyor. Tabi sonra bıraktı, yandı yardımcılar da var, yanlışa çıktı. Sahabelerin hep gözü Peygamberimize, Şansına, hep gözlere böyle. Peygamberimiz nasıl oturuyor, nasıl yapıyor, ne yapıyorsa, bunu mutlaka bir hikmet arıyorlar bunun, nedenini. Aleyhisselatü'ne. Sordu sahabeler. Ya Resulallah, sen bunu birden bırakamadın toprağa böyle. Bırakacak gibi olursan bırakıp bırakamadın. Ne oldu ya Resulallah? Eshabım gök kapıları açıldı. Huyuyla gelir cennete. Huyuyu kızar cennete. Koşlar geldiler. Onu bana ver, bana böyle de kapıştılar benden ya Kapıştılar Yani gerçekten muhtemelenler. Yani bırakalım cenneti de o kabir kabir, kabir bile dünyadan çok da üstün kabir bir kazanan işim böyle, kazanan işim böylece. İnşallah ne yapalım, o kabiliyatını burada kazamaya çalışalım Yani her işimizin önünde din olmalı, diğimizi öndür olmalı, rehber olmalı diğim böylece. Her şey buraya göre ayrılın, kişimiz dine göre ayrılın inşallah. Bir de yine insanı sevelim. Ver bize iş onlara beni de inşallah bir dakika Fatihah.